ez suresi genellikle Mekki bir sure. 75 ayetlik. Yani bu 75 ayetin 154 55, 55. ayetleri medeni. Medine'de inzal olmuş. Diğerleri Mekke'de inzal olmuş olan bir sure. Ez-Zümer'in manası zümre Kurpler manasında, kurup zümle. Bu zümlen bir bir adı, bu söyleyen bir adı da kure, kure, kure bine manası Çartaklar, köşker manasında, <gülüyor> manasında hangisi ama burada da alıp geçen ez zümle. Bu, alıp söyleyen baştaki geçen e o, ki, a, ki, geçen, geçen el, a falan öde ez gibi. Söyleyen başındaki harfin, başı bir harf dedikler. De, o mert'te de ez, a falan dedik. Harfi tarif denen bir şey. Nasıl öyle değil mi? Doğru. Doğru. Evet. Arkadaşımızla bu işler çalışın bir arkadaşımız. Çalıştığımızla evet. birazcık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilmesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi o mutlak galip olan dedi dedektir dediğinden caymaz dönmez ancak gayr her şeyde doğru söyler inşallah şey Onun dediği olduğu için Allah dediği her zaman olduğu için Allah her gün galiptir. Allah Allah malibiyeti söyledi tutulmaması mümkün değildir o yani tek hüküm Hikmet sahibi Allah'tandır. Allah. Ey Habibim, Habib sevgili. Allah peygamberine Habibim diyor, sevgilim diye ediyor. Ey Habibim, şüphesiz ki biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Bu yüzden sizin faydanıza, sizin için indirdik. Hayda Allah'a dinde ona iktaz edici olarak ibadet et. Ona büyük bir şekle inanırsan, o kitabı e, okup ve Allah'a ibadette bulur. Burada e, şey var şurada, iki diyor ikinci şeyde ona iktaz edici olarak yani. Allah'ı Tevhid edici Tevhid birleyici ve bir Allah'tan başka Allah yok onu eş olta bir Allah aklımıza daayı getiriremeyi gelmeyecek ona Tevhid ediyor o, o, o, olarak Tevhid ile tasviyi derrum içininin derinliklerinde iki kötülükle atacaksın Allah'a öyle tertemiz payak bağlanacaksın Şimdi e, izriya falan gibi şey olmayacak. Şimdi şunu söyleyeyim size, bir pil vardır. Yapılır, cezası neresi çekilir. Evet. Bu bizim nedeni kanunumuzu verdiği şeretle de böyledir. Bir pil icra edilir, yakalandığı zaman cezası böyle. Ama e, aklında olur da. Yapmazsın, yapamayabilirsin. Ya yapmazsın. Ya sen bunu niye düşündüğünde gibi bir şey, kanunla böyle bir şey yok. Şeriatta da yok. Düşünce, ya, şey, kötü yapayım. Ders, malını çalış şey olsun olsun. kötü yapayım dersin. Ama yapmazsın, cezası yok. Ama ofiyi işlediğin zaman, cezası vardır. Evet. Medene kanunu da böyledir, şeriatımızda da böyledir. Bu şer'i ona hekim. Yani şer'i ona şeyin cezası ispat edilecek, gelirlendirecek. Ondan cezasını yiyeceksin. Ama tarikatta bu yok. Bunu düşünmen dahi, şimdi bunu Allah'ın, ikinci bir Allah'tan Allah'ın aklını düşünmen bile yasak. Yana. Tarikatta şeyler serbest oluyor. Ya Allah, hani şimdi Allah diyor ki, kuran birçok gün biz diyor bahsediyor. Biz. Ben demiyor. Ben, ben dediği öyle de var. Çok az. Ben bileyim ki ben ben Allah Ben ki Allah'ım. Benden korkum. Allah böyle ben diyor. Ben diyor ama birçok yolda Allah bende mi biz diyor. Acaba bir Allah'tanmış Allah'tan Allah var mı diye bir fikir insanlardan gelebilir. Niye biz diyor ben demeye biz diyor. Değil mi? O adamın Uluyet, inanıyor, uluyet, falan ya, uluyet, basındandır. Ee. Şimdi şuradaki ayette ona ilah eci olarak ibadet ibadete. Aklında bir kötü fikir geçirme, tevhid edici, birleici, bir Allah'tan başka olan bir var diyor. Başka onun yanında eş falan, on eş eş koşmak Büyük günahlardandır. Tarikatta bu yoktur. Öyle bir şüphe aklına böyle getiremeyeceksin. gelmeyecek. Hele hele falan geçsin de mahvolda. Onu kitaptan <gülüyor> yakından şöyle tahayyül etmem bile <gülüyor> yasak yoktur. Atabildim <cümlenlere. gülüyor> Gözünü aç. Halis din Allah'ındır. Halis din yani şekilsiz şüphesiz tertemiz olan diye, burada da bir kaşade diyecekten bir e, şahıs bu kelimeye şahiddir diyor. Buradaki temizlik tertemiz olan diye diyor e, kelimeyi e, şahiddir diyor. Yani la ilahe illallah Muhammed'e eşveden ya ilallah ve eşvedi anne Muhammed'e diyor sürekli ederim ki Allah birdir ve Hz. Muhammed onun peygamberidir. Halisgin her temizliğin evet ya bu artık ama te, temel bu zaten e, İslam'ın da temel şartı budur Allah'ın birliği ve ona ek olarak da e, hasip Peygamberin onun Peygamber olustur. Gözünü aç Halisgin Allah'ın bir onu bırakıp da kendilerine bir takım dostlar edinenler yani mabuttan putlar puta edip Allah'a Allah, inanmıyor da gidiyor puta tapınıyor. Söyledik bize tapmak değiliz. Allah tapılmaz. Allah'a ibadet edilir. İbadet başka tapmak başkadır. Puta tapılır. Allah ibadeti dedi ki biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Putperestler. Burada buradaki şeye göre, anlatıya göre onlar da Allah'ın birliğine inançları var. Ancak putlara bu putların yardımıyla biz Allah'a daha yakın oluruz manası çıkıyor. Başka ayete şey bakmadım. Başka Kur'an-ı bakmadım. Ama buradaki çıkan mana bu. Şüphe yok ki Allah onlarla müminler arasında itiraf ede gedikleri şeyleri hakkında hükmünü verecektir. Bir müminle bir put arasındaki meseleleri hakkında Allah hükmünü verecek. Nedir? Müminleri mükafatını verecek, put de cezası verecek. Muhakkak ki yalancı, yani Allah'a karşı evlat, Allah'ın çocukları var demek büyük küfür, büyük küfür, Allah'a, Büyüse Sûret'e ilaçlar bunu açık açık söyleyin, Bismillahirrahmanirrahim, Kulübü Allah'a, diyelim ki Allah eşi, menendi, misli olmayan biridir vahit demiyor. Vahit sayı bakımından bir Arapa da Allah diyor bu tekap. E, eşi efsani, benzeri olmayan bir demektir. Duydum bazen kulup Allah vahit diyorlar. Sayı bakımından bir bardak vahit diyebilirsin. masaya masa diyebilirsin. Ama Allah için var ki evet. Diyor ki Me melekler alan kızlarıdır. Burada ne, ne doğmuş ne de doğmuş ne de evlat eş sahibi olmuş. Böyle bir şey yok. hüb <gülüyor> <gülüyor> muhakkak ki yalancı, hakikaten kâfir olan o kümseleri Allah doğru yola iletmez. Buna inanmışlar. Allah peygamberini göndermiş, kitabını göndermiş, alimini, belisini göndermiş. Hala o yolda eğer <gülüyor> Allah ona artık rahmetine esir vermiyor. Eğer Allah bir farz, mesela farz, bir evvel edilme isteseydi elbet yarattı. Kacağından kimi dilerse seçebilirdi. Allah milyar insan yapmış. Bunlar arasından birisine bu benim evladımdır diyebilirdi. Ama böyle bir şey yok. O bundan münezzehdir. Münezzeh katil şekilde o vasıflı Allah'a yakıştırılmaz. Allah zalimdir diyebilir miyiz? Allah zulümden münezzehdir. Allah zulmetmez. Allah'ın çocukları vardır. Diyebilir miyiz pasha? Allah çocuk sahibi olmakta münezzektir. Münezze katil katidir. O o niye münezze? Yapacakysa sözcüsü o. O da katil et faaliyettir. Az yaparsa yani, falan yok. O münezzekti yüce yüce yüce yüce yüce yüce O öyle Allah'tır ki eşi benzeri yoktur. Birdir, her şeye hakimdir. Eyvallah. Gökleri ve yeri Hakk'ın ikamesine sebep olarak yarattı. Bu şu cümle bana benim dirasım çok yordu. Birkaç tane daha evde var, şey var, okurarken var. Ondan birkaçınla baktım, aşağı şöyle, gökleri ve yeri yaratan, gerçekten odur. gece gündüz, yani şuradaki gökleri ve yeri gerçekten yaratan odur. Şuradaki cümle böyle yazıyorlar. Gökleri ve yeri hakkın ikamesine sebep olarak, yani hakkın orada oturmasına sebep olarak da, bu bana biraz yabancı geldi. diğer yana baktım bu bu kelime burada yok İkame kelimesi yok burada sen edersin ya ikame o da ikame diye mantımasında mı? İkame dikkatle baktım benim dikkat dikkat dikkat dikkat dikkat kelimeyi orada oturan mantımasındayım bir yanlışlıp bana bunu Kur'an kefsir Kur eden zat böyle bir şey yapmaz. Hı, hı. Alim adamın, inançlı bir insandır. Tanıyanlarına tanıdım çünkü. Ee, büyük bir insan. Yani böyle bir şey yapmaz herhalde. Yazılırken adama yani diyor ki kitap yazdı mı oturup başında baslayacaksın. Basına kadar kitap senin yanında olacak. Oradaki yönet gibi ihtimal etmeyeceksin diyorlar. Hani şimdikler. Onun için böyle bir şey olmuş olabilir. Diğerlerine bakıyorum, dört tane daha var herhalde bir tane. Hepsinde şunu, biraz kelime değişikleri aynı. Gökleri ve yeri gerçekten yaratan odur. Bundan benzer şeyler var. Neyse, o geceyi gündüzün üstüne bürüyüp örtüyor. Gece ve gündüzün, daha başka ayetlerde de geçti, birbirini takip etmesi, e, dünyayı, dünyayı kullan tutmuş, biraz çevirmiş şöyle, yirmi buçuk derecelik bir açı vermiş dünyaya, mevsimler ve gece ve gündüz o sayede oluyor. Günlerin uzaması, kısalması, mevsimlerin gelip gitmesi, o dünyanın gündüzleri de şöyle yirmi buçuk derecelik bir açıyla dönmesi sebebiyle diyor Dünyayı çekmiş şöyle bir, diğer seyre düz düdünü de bu eğit Allah dünyaya insanların için yaratmış, özel var yaratmış. Mithat Bahre Hazretleri, Mesnebi Gözü Mevla Hazretleri ki, Allah dünyayı insanlar için özel oraktan hazırladı. Dünyayı insanların için özel oraktan hazırladı, Mithat Bahre Hazretleri, beygir insan. Geceyi gündüzün üstüne gülüp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne getirip sarıyor. Yani günler, geceler uzayıp kısalıyor. Nefsinler birbirine ardına geliyor. Güneşi, ayı musahhar kıldı. Musahhar demek boyun eğdi manasında. Güneşi ve ayı insanlara boyun eğecek şekilde yarattı. Dünyayı, kendimize her biri muayyen bir vakit için sevri cereyan dedi Güneşin dönmesi, ayın dönmesi hepsi de biz insanların içindeyiz. Ayı, tahkümü güneşi günü hazırlıyoruz. Ayı günü hazırlıyoruz. Yani baktığımızda, saatimizde bunlar hastası yapıyorlar. Ayı ve güneş bize yardımcı musahar kıldı o. Git gözünü aç. O emrinde o Mutlak galiptir. Allah emrettiği şeyi ki mutlaka yapılmasını ise Acaba ne acaba yapayım yapmayayım diye bir şey yok. Katil olarak ister. Ve Allah dediği yaptırdığı içinde daima onun dediği olur. Allah galiptir. Her şeyin üstündedir. Dostlarını çok yardımcıdır. Allah dostları var. Allah şüphesimizi Allah'ın dostluyorsun inşallah. Allah dostlarına karşı da müslümanı affetmektir. Af af Sizi bir kişiden yarattı. O da Hazreti Adem. Adem Aleyhisselam'dan. O sonra ondan da eşini meydana getirdi. Zevcesi Havva'ya. E, Bilmiyorum. Bazı yerlerde ben onu gördüm. Hazreti Adem'in sağ kaburga kemiğinden olmuş. Oldu falan gibi şeyler ben. Cıdapları da gördüm. Kur'an'da görmedim. Bakın o ben. E'ye kemiğinden derler. E'ye eski Türkçe'de ve yine Arapçanın eski dilinde e, kemik demek zaten. Evet. Yani sadece kabuğa değil de. Çünkü kabuğa e, değil mi? Evet. Kabuğa de evet. hani ait bir tasavvur yani Bunun tasavvurlu sansür. De. Allah erkekliğe kadın gidersin. Aynı kökten gelir. onun milyon onun etinin yaratılmış neden yaratıza yarayan Allah ikisini eş yaratmış. Erkeksi kadın kadın, erkek erkek olmaz. O bizi anadımız budur. <gülüyor> Ahmed Celibî de öyle söylerdi. O aynı kimi, aynı şey, aynı yerden geliyorlar. Yani aynı yerden aynı yerden neşe etmişler. O sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin faydası, için davarlarda da var şu koyun kesi deve falan gibi manda falan gibi hayvanlar hepsinden da var derler. Köylerin davar der Biz de var der Bizde Türkiye'de deve yok ama da var deneyecek diğer e, hayvanlara yani insana faydalı etki hayvanlara da var derler. Sekiz çift indirdi. Ondan sekiz çiftini e, her biri erkeği bir dişisi olarak 8 sekiz çift yedi çift indirmiş. sekiz çiftimiz. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içerisinde üç safa Üç karanlık safa, üç, üç karanlık dedi, bir safa. belirli zamanlar. Bir yaratılıştan sonra öpegü yaratılış, birinci safa bitken sonra birinci safa, genin safa, ikinci işte, ilk yaratılış, meydani birinci safa, biraz insana benzer, dördüncü safa, üçüncü safa insan olmuş şekli. Kördanyal burada bir şey söyleyeceğim. Size bir kitlepten bahsetmiştim. Artık Atı, Atı, Atı, ve Kur'an O mu? Bunu size tavsiye ediyorum. Burada bizi anlatacaklarımızın çok daha üstünde doğru. Bu sayfalar falan, bu karan açık açık Şimdi bunu yazan sonra da Müslüman olmuş bir Fransız Doktor Marcel, Bilmem kim, e, Tunuslu veya Cezayirli. Ee, doktor Müslüman oluyor. Mekke, diyor. Mekke Arapçasını sünüyor. Mekke'de 7-8 sene kalıyor. Ve bütün İslam diyor Burada çok doğru bir teşhis de bulunuyor. Diyor ki, Allah geçmiş müfessirlerimizden razı olsun. Kur'an'ın kelimesi açık açık anlatır, tefsir etler. Ancak bu kafi değil. Kur'an kerimi bu Kur'an-ı Kerim'in bahsediği pek çok şey, ilim şubesi var, bu ilim şubesinin şimdi dünyada bir var. Halil ayeti, mesela tıp, tıp ayetlerini doktorlar diyoruz açıklasınlar ama Kur'an'a inanan, darbince falan değil Kur'an'a inanan insanlar ne böyle astronomi ilgili ayetleri astronomlar falan böyle o zaman duydum'a göre ee, diğer işte o zamanki dünya işleri böyle bir hazır içerisinde 460 tane falan ilim adamı bu işe memur etmişler o o, o Kur'an tamamlandı mı yağıp ediyor bilmiyorum. Bir sürü kısa kısa bir pek tatmin edici mı? O o kitap buna kalan. Ahdi atik ahdi kitit ve Kur'an. Ondan sonra bir şey daha var. Ee, şu sisinti mecmarlarını çıkarttığı adam vardı kimdi o? Sisinti. Nurbanke. Nurbanke. Nurbanke'nin beş tane ayrı ayrı renklerde. Cep kitabı var. Durvaki, sızıntı galiba o yüka günleri. O beş beş kitapta on ayet. Açıklamıyor. Yani topu elli ayet. Çok açık şekilde bugün insanlarına Kur'an'ın en çarpıcı ayetlerini açıyor. Onları da bulursanız alın. Yani, kütüphanenizde bunlar sizin bir zenginliğinizdir. Nur Vakir'in e, beş tane ayrı renklerde iki kirabı. 40-50 sayfayı ya da biraz daha fazla kitaplar. Bunları mutlaka ve bu dondur Abdullah Adam abi, abisi öpükü yani şey bu at, ati yani hani Tevrat, İncil ve Kur'an Ati Atiklerat Atil Ecelet İncel ya Kur'an orada bu bu üç karanlık sapayı ya tipi şeyleri açık açık açık açık anlatıyor insan kafasına oksit anlatıyor üç karanlık yani bizim bilmediğimiz üç karanlık şey şimdi bilmiyor başka halk edip duruyor bu devam devamlı ot gidiyor. İşte Rabbiniz olan Allah mıdır? Allah size işte anne karında dokuz ay on gün misafir ediyor ve ondan sonra bir zerreden küçük bir zerreden mükemmel kendisini ayna olacak, kendisini seyredeceği bir varlık meydana getiriyor. Allah kendisini insanda görür. Ayna. Bu ayna tozluysa Allah kendini çirkin görür. Yani kelime itibari veririz. E, temizse, yani senin kalbin pisse Allah seni orada kendini kirli görür. Senin kalbin ayna temizse Allah orada yani olduğu gibi görür. Onun için daima kalbimizi temiz tutmaya çalışacak, tutabilirsek insanız beşeri şaşır, Allah şaşırtmasın. ondan amaçlı hiçbir Tanrı yok. Böyle iken siz nasıl olup da döndürüyorsunuz. Yani bu felaket oluyorsunuz, onun bunun üstüne anıyorsunuz. Bu ne kadar olanda an, anlaşma bir şey var mı, Soracağım bir şey var mı? Eğer küfür ederseniz küfür kafirlerin yaptığı, kafirleri küfür evbabı derler. Kafir burada, sıfattır, isimdir, küfür de fiildir. Güvenme bakımından. Eğer küfrederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstahidir. Allah küfrederlerden müstahidir. Allah onların dediklerinden değildir. Allah vasıflarından değildir onlar. Ne de? Allah'ın Bununla beraber o Kullarının kullarının küfüne razı olmaz. Allah kullarının küfür etmesine razı olmuyor. Benim kullarımdan böyle bir şey kötü bir şey e, meydana gelmez, sadır olmaz yani. Benim, ben kullarım, benim bakıyor aynamdır. O, o aynanın daima kemiş kalması lazımdır. Allah bu kullarının bile küfür etmesine rüzgar göstermiyor. Eğer şükrederseniz, sizin faydalarınız için bundan hoşnut oluruz. Allah bizim şükretmemize, hamd etmemize demir lazım. Şükür, hamd. Şükrullah, hamdullah ama farklı şeyler. Şükür, mesela doğmadan evvel verdiği vasıflar. Allah'ın gözümüzü görüyor, burnumuz koku alıyor, ağzımız konuşuyor, sakatlığımız yok şu aklımız var. Daha doğrusu hayvan mıyız? İnsan Bir insan baktığınızda neyse Allah bizi o şekilde yaratıyor. Buna şükretmek lazım. ham etmek doğuştan sonra bize verdiği şeyler. Bak hepimiz okul, bekletmekte iş sahibi olduk, çol çocuğu sahibi olduk. Dünyada bir yerimiz var. Bunlar da bize doğduktan sonra bahşettiği şeyler. Bunlar da Hamletmek lazım. Ama biz her ikisini birden söyleriz. Şükrullah, hamdullah. Doğmadan, defekene de şükrederiz. Doğduktan sonra hamlet ederiz. Bunu hiç unutmayın. Hamletmek kafidir. Şükredeceğiz de şükretmek kafidir, hamlet edeceğiz. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Türkçemizde buna bir güzel atasözü vardır. Her koyun kendi bacağına hazır ben senin yerinde günah senin yerinde sen şu günah şey yap varsa bana gelsin. Böyle saçma şey olmaz. Allah o günahı işleyen de cezalandırır, onu teşvik eden de cezalandırır. O, evini sürmemiştir ama fikrini vermiştir. Onun kafası ona iyi gerektirmiştir. Nihayet hepinizin dönüp gidişi ancak Rabbinizdir. Sultanı, ulemanı ee, Behden e, şehre gelirken, e, işte kabile bahse gelirken, bahse geldiği zaman soruyorlar, nereye gelir? Allah'tan geldik, Allah gidiyoruz. Allah'tan geldik ama tek şey <gülüyor> ki Allah'tır. Başka ne kesin? Artık neler yapmaktan idiniz, o size haber verir. Çünkü o göğüslerin içinde olan her gizliği bile hakkıyla bilendir. Göğüsle matı kalbiniz. Kalbinin içinde ne varsa Allah bilir. Allah'ın, şimdi Hz. Peygamber'in bir, bir halkası şiiri böyle, Allah'ın zatıyla uğraşmayınız. Allah'ın sıfatlarıyla meşgul olunuz. Allah'ın zatını bilmek imkansız. Yani, bilemeyiz ama, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilirsek eğer, eh, Allah'ı anlamış oluruz. Şimdi bir, bir soru verin, hiç tanımadığınız bir adamın romanını açıp okudunuz. Ya bu, bu, bu romanı yazsa, yazsa falan yazar, onun idası var içerisinde. Ya yani bir şarkı dinleyinize, bu besleyi yapsa yapsa falan besleker yapar. Dediğiniz gibi, e, bu Allah'ın sıfatlarını, isimlerini öğrenir zaman da ancak Allah'a mahsustur. Gerisi. İnsana bir zarar